İklim için Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları gülresel Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıydı. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim için programı başladı. Ben Can Tonbil. Bugün yayında tek başına bir kısa bir giriş yapacağım. Ardından da e, Batı Uygarları Çöküşü programına baş, e, okumasına devam edeceğiz. Bu hafta içerisinde e, devam etmekte olan Ee, okumalarımızı biraz sekteye uğratmıştık Uzun zamandır devam etmekte olan program, e, okumalarımızı Batı Uygarlığı'nın çöküşü e, kitabımızın biraz sekteye uğratmıştık Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün iki e, bölümünü de yayınlayabilme fırsatı bulacağız Aynı zamanda bir de ufak duyurum var e, İktim için programında da bunu bahsetmenin galiba e, önemi var Ve yeri de tam olarak burası Önümüzdeki cumartesi günü e, Cezayir restoranında İstanbul'da iklim için e, gönüllüleri bir araya gelecekler ve Paris'teki izlenimlerini aktaracaklar 21. Paris'teki e, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki neler olup neler bittiğini bu isimlerden duyacağız. Mahir Ilgaz var. Ömer Madra var, Ümit Şahin var, Menekşe Kızıldere var ve moderatörlüğünde şimdi burada olmayan program ortam Özgecan Kara yapacak. Onun hemen öncesinde Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği Yeşil Ekonomi Konferansı olacak. İsteyenler ona da katılabilirler ama saat 16'da yani 4'te İstanbul'da Cezayir Restoran'da olacağız. Hepinizi bekliyoruz bunun içerisinde Şimdi de buradan yapalım ve okumalarımıza devam edelim.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 Türkçesi Oya Tuğcu Özağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. Devam. Marx'ın tahlili Rusya, Çin, Vietnam, Gana ve Küba gibi ulus devletlerin liderlerine ülkelerinde alternatif bir sosyal Ve ekonomik sistem olarak komünizme geçiş yolunda ilham kaynağı oldu. Bu esnada kapitalist Amerika Birleşik Devletleri köleliği ortadan kaldırdı, güç dengesizliklerini ve zenginliğin kısıtlı sayıda odakta toplanmasından doğan özgürlük kayıplarını giderebilmek için çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Federal hükümet diğer birçok reformun yanı sıra tekelleşmeyi engellemek için kanunlar hazırladı, Çocuk işçiliğinin yasaklanması gibi işçi koruma önlemlerini yürürlüğe koydu ve müterakki yani kademeli gelir vergisi uygulamasını başlattı. 20. yüzyılın başında çok az insan kapitalizmin teorik haliyle sosyal ve ekonomik olarak işlevsel bir sistem olduğu fikrini savunabilirdi. Kusurlar apaçık ortadaydı. Entelektüeller, görünmez eli, piyasaya olan dinsel inanışı yansıtacak şekilde Tanrı'nın eline benzetmişlerdi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkilerinden ancak 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği merkeziyetçi askeri hareketlilik ile kurtulabildiği 1930'ların büyük buhranı, bilim insanlarının ve siyasi liderlerin kendi kendini düzenleyen piyasa fikrine olan inancını sarstı. Komünist olmayan ülkelerin çoğu, Savaştan sonra yüksek derecede bireysel ve kurumsal özgürlüğe dayanan ve yoğun vergi sistemleri, gümrük vergileri, teşvikler ve göçmen denetimi gibi kayda değer devlet müdahalelerini içeren karma ekonomilere geçiş yaptı. Avrasya'nın yanı sıra Afrika ve Güney Amerika'nın da bir bölümüne yayılan komünizmse kapitalizmden bile kötü sonuçlara yol açıyordu. komünist ekonomilerin mal ve hizmet temininde muazzam derecede verimsiz olduğu ortaya çıktı. Politika alanında ise kitleleri harekete geçirmek için kullanılan ilk fikirler, acımasız ve zalim diktatörlüklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sovyetler Birliği'nde Josef Stalin'in 1878-1953-1927-1953 arasında 26 yıl iktidardaydı, Stalin'in döneminde onlarca milyon insan tecritte zorunlu tarımsal çalışmalar sırasında ya da diğer iç şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Çin'de de 10 milyonlar Mao Zedong'un 1949 ile 1976 arasında 27 yıl iktidardaydı. Yoğun ve hızlı endüstrileşmeyi hedeflediği ileriye doğru büyük atılım. döneminde öldü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rus Komünizmi Heyula'sının Doğu Avrupa'yı hatta muhtemelen Batı Avrupa'yı da etkisi altına alması, Amerika Birleşik Devletleri'nin pazarlara erişimini etkileyerek ve Avrupa'nın yeni bir ekonomik çöküş içine girebileceği yönündeki korkuları körükleyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet yayılmacılığı karşısında sert bir tavır almasına neden oldu. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nin geçmişte acı tecrübeler yaşadığı batı sınırlarındaki hakimiyetini artırmak istemesi, Doğu Avrupa'nın siyaseten işgaline ve kontrol altına alınmasına yol açtı. Sonuçta ortaya çıkan Soğuk Savaş dönemi, yani 1945 ile 1989 arası, komünistlerin kapitalist sistemdeki yozlaşmayı, kapitalistlerin de, komünist rejimlerdeki zorbalığı ve şiddeti yerden yere vurduğu iki kutuplu bir dünya yarattı. Burada bir parantez açalım. Kapitalist ve komünist terimleri her iki sistemin de saf olmadığını vurgulamak için tırnak içinde söylenmiştir. Belki de doğuda yaşanan korkunç şiddetin etkisiyle batılı entelektüeller, komünizmle bağlantılı her şeyi şeytan işi olarak gördüler ancak Bunlar içerisinde dünya için son derece önemli ve olumlu olan müterakki yani kademeli vergilendirme, çevre yönetmelikleri gibi piyasaya yapılması gereken makul müdahalelerle uygun maliyetli sağlık ve doğum kontrol hizmetlerini içeren insani müdahaleler vardı. Neoliberalizm, başta Avusturyalı Friedrich von Hayek ve Amerikalı Milton Friedman olmak üzere, bilhassa baskıcı merkezi yönetim konusunda kafa yoran bir grup düşünür tarafından olgunlaştırıldı. Bu düşünürler iki ana eserde Hayek'in Kölelik Yolu ve Friedman'ın Kapitalizm ve Özgürlük adlı kitaplarında neoliberalizmin can alıcı Neo kısmını yani serbest piyasanın kişisel özgürlükleri tehdit etmeyen yegane ekonomik yöntem olduğu fikrini geliştirdiler. Neoliberalizm görüşü başlangıçta küçük bir azınlıkça destekleniyordu. Batı dünyası 1950'ler ve 1960'larda tüm kesimlere yayılan yüksek bir zenginlik yaşadı ve ülkeler kendi şartlarına ve kültürlerine uygun karma ekonomiler oluşturdular. İşler, batı ekonomilerinin düşüşe geçtiği ve ülkelerinin kötüleşen ekonomik performansına çağrı arayan Birleşik Krallık'tan Margaret Thatcher, ve Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan Ronald Reagan gibi dünya liderlerinin neoliberal düşüncelerinin etkisine girdiği 1970'ler ve 1980'lerde değişmeye başladı. Friedman, başkan Reagan'ın danışmanı olarak atanırken, von Hayek ise 1991'de başkan George H. W. Bush'tan, baba Bush'tan özgürlük madalyası almaya hak kazandı. Bu dönemden akılda kalan bir çelişki, Friedrich von Hayek'in serbest girişime dayanan kapitalizme çok iyi bir yoldaş olduğunu düşündüğü bilim yatırımlarına büyük saygı duymasıydı. Von Hayek, ticaretin büyümesini sağlayan bilim ve endüstri işbirliklerinin kapitalizmin yükselmesinin ve siyasi özgürlük ortamının genişlemesinin önünü açtığını ileri sürüyordu. Bu görüş, 20. yüzyılın ortalarında devletin bilimsel araştırmalarda daha fazla rol alması gerektiğini savunanlar tarafından da paylaşılıyordu. Ancak çevre bilimi, doğanın ve insanların gerçekleşebilecek zararlardan korunması için devletlerin müdahil olması gerektiğini ortaya koyduğunda, bilim, karbon yakma teşkilatı için her koşulda ve her yolla savaşılması gereken bir düşman halini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nı kazanmasını ve Soğuk Savaş süresince baskın taraf olmasını sağlayan bilim bir anda kuşkuların, sorgulamaların ve saldırıların hedefi oldu vermişti. Bilim farklı nedenlerle de olsa komünist ülkelerde de saldırı altındaydı. Soğuk Savaş'ın bitişi yani 1989 ile 1991 yılları arasında baskıcı Sovyet tipi yönetimlerin boyunduruğu altında yaşamış halklar için bir sevinç kaynağıydı. Bu dönem, 1. Çin Halk Cumhuriyeti'nde geç kalınmış olsa da ağır ağır ilerleme kaydeden reformların fitilini ateşledi. Ancak dönemin batılı şahitleri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü kapitalist sistemin mutlak üstünlüğünün kanıtı olarak gördü ve sorgusuz sualsiz bir zafer sarhoşluğuna girdi. Bazıları daha da ileri giderek madem ki kapitalizm üstün bir sistem o halde kapitalizmin en saf en katışıksız hali en mükemmel sistemdir görüşünü öne sürdüler. Bazı entelektüellerin ve akademik kökenli iktisatçıların bu görüşü destekleri doğru olsa da işleyişine daha az müdahale edilen pazar koşullarının getireceği fırsatların farkına varan ve bunların yayılması için en çok uğraşanlar sanayicilerle finansçılar oldu sonuç olarak 1990'larda ve 2000'lerde tüketicilerin işçilerin ve çevre korumanın güç kaybetmesi pahasına piyasa üzerindeki devlet denetimi azaltıldı bu yeni yaldızlı çağ gücün ve sermayenin 19. yüzyıldan bu yana görülmemiş şekilde yoğunlaşmasına neden olurken biriken sermayenin bir kısmı Neoliberal fikirleri savunan düşünürlerin finanse edilmesinde kullanıldı. Not Gilded Age, Yaldızlı Çağ, Amerikan tarihinin 19. yüzyılın son çeyreğine denk gelen dönemi. Yaldızlı çağ yakıştırması Mark Twain ve Charles Dudley Warner'ın aynı isimli eserinden gelip, dönemin toplumsal sorunlarının ekonomik büyüme gölgesinde kalması, sanki bir ince altın tabakayla kaplanması benzetmesiyle yapılır. Neoliberal düşüncenin konumuzda olan en büyük etkisi, kapitalizmin en önemli sınırı olan piyasa başarısızlığı olgusunun inkarına yol açması oldu. İklim için Devam Bilim insanları gezegeni yutaklarının sınırlarını keşfettiklerinde Aynı zamanda piyasa başarısızlığını da keşfetmişlerdi. DDT'nin zehirleyici etkileri, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve iklim değişikliği piyasaların kendiliğinden çözüm bulamadığı çok ciddi sorunlardı. Gereken zararlı ürünlerin piyasadaki fiyatlarının artırılması, bu ürünlerin yasaklanması ya da muadil ürünlerin gelişiminin desteklenmesi gibi hükümet müdahaleleriydi. Ancak neoliberaller merkezi yönetimlerine öylesine karşıydılar ki bu düşmanlık sonucunda kendilerini kapana kıstırdılar. Amerikan halkı Başkan Reagan'ın sözleriyle devletin çözüm değil sorunun ta kendisi olduğuna ikna edilmişti. Bu yüzden insanlar bilimin henüz kesin sonuçlara varamadığını iddia eden muhalif görüşleri kabullenerek pasif inkar haline geçtiler. geniş çaplı bir desteği arkalarına almayı başaramayan dünya liderleri, küresel ekonomiyi sıfır karbon salımlı bir temele oturtamadılar. Bilim insanları, piyasa başarısızlığının sonuçları su götürmez şekilde ortaya çıkınca, sebep olmadıkları, yalnızca belgelenmesine katkıda bulundukları sorunlardan dolayı, eleştirilerin hedefi haline geldiler. Bu fizik bilim insanları, İklim değişikliği öncesi dönemde ve iklim değişikliğinin etkileri yaşanırken tüm dünyayı uyaranlar arasında başı çekiyorlardı. Hayatta kalmayı başarabilen milyonlarca insan, bu bilim insanlarının ulaşmaya çalıştıklarının anısına ve onlara duydukları minnetin bir göstergesi olarak onların isimlerini kendilerine ikinci isim kabul ettiler. Bunun yanı sıra sosyal bilimciler, bilginin giderek daha fazla yok sayılması eğilimini açıklamak için erken uyarılardan çıkarılmakta geç kalınmış dersler kavramını ortaya attılar ve karşılaşılan sorunlara çare olarak zamanında harekete geçilmesi sayesinde olası zararların engellenmesini sağlayacak ihtiyatlılık ilkesini savundular. İhtiyatlılık ilkesi kendisini bir mıh bir nal kurtarır, bir nal, bir at kurtarır veya bin ölç, bir biç gibi atasözlerinde gösteren sezgisel düşüncenin daha güçlü kanıtlarla desteklenip şekle şema ile sokulmuş haliydi. Ancak bu geleneksel bilgelik tedbirli olmaya karşı gelişen neoliberal düşmanlıktan ve ortaya çıkabilecek toplumsal sorunlara piyasanın çözüm getireceğine duyulan aşırı güvenden dolayı silindi gitti. 1988'de başlayıp 2093'e kadar süren 105 yıllık alacakaranlık çağının çelişkilerinden bir diğeri de etimolojik kökeni. Antik Yunanca'da ev anlamına gelen oikos ve kanunlar, kurallar anlamına gelen nomos kelimelerine dayanan ve hanenin idaresine dair olanı anlatan ekonomi disiplininin yeni bir enerji sistemine geçişi idare etmeyi başaramamasıdır. Ancak enerji tüketiminin düzenlenmesi ve sera gazı salımlarının kontrol altına alınması bu kritik döneme ağırlıklarını koyan neoliberal iktisatçıların gözünde cadı işi uygulamalardı. Bu yüzden hiçbir planlama yapılmadı, hiçbir önlem alınmadı ve hiçbir yönetim çabası gösterilmedi. Ta ki olay afet boyutunu alana kadar. Sağlıklı değerlendirmeler yapabilen neoliberaller, serbest piyasanın aslında o kadar da serbest olmadığını kabul ediyorlardı. Müdahaleler her yerdeydi çünkü. Bazıları fosil yakıtlara verilen sübvansiyonların yani devlet desteklerinin kaldırılması ve karbon piyasaları oluşturulması gerektiğini savundu. Bir diğer grupta belirli müdahalelerin gerekçelendirilebileceğini kabul etti. Von Hayek bile devlet müdahalelerine özünde karşı değildi. Hatta 1944'te devlet müdahalelerinin meşru olduğu birçok alan olabileceğini kabul ettiğinden, Yanıltıcı bulduğu, bırakınız yapsınlar, lesefer tabirini reddetti ve şöyle yazdı. Toplumsal örgütlenmenin temelini oluşturan rekabetin doğru şekilde kullanılması, ekonomik hayata yapılacak zorlayıcı müdahalelerin belirli türlerine engel olsa da, diğer bazı müdahalelere imkan verir, hatta onları gerekli kılar. Hayek'e göre, yollardaki trafik levhalarının masraflarının karşılanması, Ormansızlaşmanın, bazı tarım yöntemlerinin, fabrikalardan çıkan gürültü ve isin verdiği zararların önlenmesi, zehirli maddelerin kullanımının yasaklanması, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, iş yerlerinin asgari sağlık koşulları sağlanmaya zorlanması, ağırlık ve ölçü birimlerinin denetlenmesi ve şiddete başvurulan grevlerin engellenmesi gibi müdahaleler meşruydu. Von Hayek'in basitçe ve anlaşılır bir şekilde inandığı şey şuydu. Eğer devletler bu tip işlevler yerine getireceklerse, hele hele bu işlevlerin yerine getirilmesi bazı birey ve grupların özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelecekse, müdahalenin gerekçeleri açık ve ikna edici olmalıdır. Burada sayıp döktüğümüz olaylara bakılacak olursa, 20. yüzyılda yaşamış bir kimsenin, İnsan hayatının bağlı olduğu doğal çevrenin devlet tarafından korunması gerekliliğine karşı çıkmış olabileceğine inanmak çok güç. Ancak bu karşı çıkışlar sadece ortaya atılmakla kalmadı, tartışmalara da baskın, egemen oldu. En büyük çelişki ise kişisel özgürlüğü her şeyin üzerinde tutan neoliberalizmin devletin büyük oranda müdahalesine yol açacağı bir durum yaratmasıydı. Klasik liberalizm, bireyin özgürlüğü fikrini merkeze alıyordu ve fikrin ortaya çıktığı 18. yüzyılda bireylerin çoğu, ekonomik açıdan olsun, diğer açılardan olsun, kısıtlı ve haliyle kıymetli bir özgürlüğe sahipti. Ancak 20. yüzyılın ortalarında durum büyük ölçüde değişmişti. Kölelik, 19. yüzyılda resmen yasaklanmış, monarşiler ve diğer türden imparatorluklar yerlerini, liberal demokrasinin çeşitli türlerine bırakmışlardı. Von Hayek'in yazdığı zamanlarda ya da o dönemden hemen sonra Batı'da kişisel özgürlükler hem resmiyette hem de günlük hayatta en yüksek seviyesine ulaşmış vaziyetteydi. 20. yüzyıl sonlarında Batılı insanlar seçme ve seçilme hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne, seyahat ve çalışma özgürlüklerine hala sahiplerdi. Ancak uygulamada özgürlükler daralıyordu. Bunun sebeplerinden birincisi, ekonomik gücün yüzde bir olarak adlandırılan seçkinlerden oluşan ufacık bir zümrenin elinde toplanmasıydı. Bir diğeri ise siyasi seçkinlerin, iklim krizinin tetiklediği deniz seviyelerindeki yükselmeden ve iklim kaynaklı barınma sorunlarından dolayı yerlerinden, yurtlarından olan insanların yeniden yerleştirilmesini sağlamak, bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak ve büyük kıtlıkları önlemek adına gücü ele geçirmesiydi. Sonuç olarak neoliberallerin en korktuğu gelişmeler olan, merkezileşmiş otorite ve bireylerin özgür tercihlerinin kısıtlanması, yürürlüğe konmasına ön ayak oldukları politikalar tarafından kaçınılmaz kılınmıştı. Son Söz Büyük çöküşün yıkıcı etkileri görülmeye başlarken, demokratik ulus devletler, parlamenter veya cumhuriyetçi fark etmeden, ortaya çıkan krizle başa çıkma konusunda önce isteksiz, sonra çaresizdiler. Kıtlık ve salgınlar yayılıp deniz seviyeleri yükselirken hükümetler insanları karantina altına alacak ve yeniden iskan edecek altyapılardan ve örgütlenme kabiliyetinden yoksundu. Çin'de ise durum kısmen farklıydı. Diğer sosyalizm sonrası devletler gibi Çin'de liberalizasyon konusunda adımlar atmıştı ancak güçlü bir merkezi yönetim halen varlığını sürdürüyordu. Deniz seviyeleri yükselmeye başladığında Çin, iç kesimlerde hızlıca yeni şehirler ve köyler inşa ederek 250 milyondan fazla insanını yüksek ve güvenli bölgelere yerleştirdi. Tabi bu yer değiştirme hiç de kolay olmadı. Birçok yaşlı yurttaş, bebek ve küçük çocuk değişimi kaldıramadı. Yine de hayatta kalmayı başaranların oranı %80'in üzerindeydi. Çin'in iklim değişikliği felaketiyle başa çıkmayı becerebilmesi, hayatta kalanların gözünde merkezi yönetime duyulan ihtiyacın bir kanıtı oldu ve yeniden yapılanan diğer devletlere de örnek teşkil eden ikinci Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yol açtı. Neoliberaller, önceden atılabilecek önleyici adımların yoluna taş koyarak, Yalnızca kendi sistemlerinin kusurlarının meydana çıkmasına neden olmakla kalmadı. Ayrıca en çok karşı oldukları yönetim sisteminin yayılışını da kolaylaştırmış oldu. Bugün iklim artık istikrarlı davranışlar sergilerken yeniden demokratikleşmenin ve ademi merkeziyetçiliğe geçişin mümkün olup olmadığına dair yoğun bir düşünsel tartışmanın içindeyiz. Tarihin büyük düşünürlerinin arzularını paylaşan birçok akademisyen, bu tür konuların serbestçe tartışılabileceği bir ortamın hayalini kuruyorlar. Diğerleri ise, geçmişin korkunç olayları ışığında bu düşünceleri fazla iyimser buluyor ve yönetim sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine karşı çıkıyorlar. Açıkça görülüyor ki, o alacak karanlık çağı, Hala sürüyor ve bu yıllar, on yıllar hatta yüzyıllar boyunca devam edebilir. Batı Uygarlığının Çöküşü gelecekten bir bakış. Naomi Oreskes, Eric M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Öz Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. İklim için. Paris Silvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.